Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 40 Bölüm Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son günleri, hastalığı ve vefatı. Rasul i Ekrem veda haccından Medine'ye döndükten sonra sağlığı bozuldu. Rahatsızlandığı günler içinde Uhud şehitlerini ziyaret edip cenaze namazı kıldı. Yine bir gece evinden çıkarak Cennetül Bahâki mezarlığına gitti ve orada yatanlara Allah'tan mağfiret dileyip evine döndü. Aynı günlerde Yemen'de Mezhiç kabilesine mensup Esfet el Elansi peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktı. Kabilesinden topladığı 600 kadar süvari kuvvetiyle Sana üzerine yürüyen Esfet, kendisine karşı çıkan Buran'ın ilk Müslüman valisi Bazan'ın yerine tayin edilen oğlu Şehri öldürdü ve karısı azatla zorla evlenip bölgeye hakim oldu. Hazreti Peygamber, bölgenin valileriyle ileri gelenlerine, onun ortadan kaldırılması için mektup gönderdi. Sonunda Esved, azadın yardımıyla öldürüldü. Öte yandan Medine'ye bir heyet gönderen Beni Hanife'ye mensup Müseylimetül Kezzab, heyetin Yemame'ye dönüşünde irtidat ederek peygamberlik iddia etmeye başladı. Resulullah bir mektup göndererek onu yeniden İslam'a davet etti. Müselime yazdığı cevabi mektupta Rasulullah'a ortaklık teklif etti ve yeryüzünün yarısının kendisine, yarısının da Kureyş'e ait olduğu iddiasında bulundu. Rasul Ekrem cevabında yeryüzünün Allah'a ait olduğunu, ona kullarından dilediğini varis kılacağını bildirdi. Müselime Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği döneminde ortadan kaldırıldı. Hicretin 11. yılı safer ayının sonlarında, Hazreti Peygamber, Mu'te Savaşı'nın yapıldığı Bizans topraklarına, Üsame bin Zeyd kumandasında bir ordu göndermeye karar verdi. Hazırlanan ordu, Medine'nin dışında, Cüruf mevkiinde karargah kurdu. Bu sırada Resulullah'ın hastalığı ağırlaşınca, Üsame harekete geçmeyip beklemeyi tercih etti. Resul-i Ekrem bu arada, Zaman zaman şiddetlenen baş ağrısı ve yüksek ateşten muzdaripti. Hastalığı sırasında yakınlarının yardımıyla Mescid-i Nebevi'ye gelip namaz kıldırıyordu. Bir gün minbere çıkıp Allah kulunu dünya ile kendisine kavuşmak arasında muhayyer kıldı ve kulu da ona kavuşmayı tercih etti, buyurdu. Söz konusu kulun Hazreti Peygamber olduğunu anlamakta gecikmeyen Hazreti Ebubekir Anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah diyerek ağlamaya başladı. Hazreti Peygamber onu teskin etti ve kendisinden memnun olduğunu söyledi. Ardından Ensar ve Muhacirlerin karşılıklı fedakarlıklarını ve faziletlerini hatırlatarak birlikte hareket etmeleri konusunda nasihatte bulundu. Daha sonra kimin kendisine hakkı geçmişse gelip almasını istedi. Kul hakkı konusunda hassas davranılması, borçların zamanında ödenmesi ve tarihte bazı örnekleri görüldüğü gibi kabrinin tapınak haline getirilmemesine dair uyarılar da bulundu. Hazreti Peygamberin, kızı Fatıma ve halası Safiye'ye yaptığı şu vasiyet de dikkat çekicidir. Allah katında değer taşıyan güzel işler yapınız. Yoksa helal-haram konularında Allah'ın sorgusundan ben sizi kurtaramam. Resulullah'ın Müslümanlara son vasiyetlerinden biri de, sorumlulukları altındaki insanlara iyi davranmaları, ahirette Allah huzurunda hesaba çekilecekleri bilinciyle gerekli hazırlığa özen göstermeleri ve yabancı elçilerin güzel bir şekilde ağırlanıp hediyeler verilmesi gibi hususları içermektedir. Son günlerini Hazreti Ayşe'nin yanında geçiren Hazreti Peygamber vefatına üç gün kala hastalığı ağırlaşınca namazları Hazreti Ebubekir'in kıldırmasını emretti. Kendisini iyi hissettiği bir sırada Hazreti Ali ve Fazl bin Abbas'ın yardımıyla mescide gitti. Halka namaz kıldırmakta olan Ebubekir geri çekilip mihrabı kendisine bırakmak isteyince devam etmesi için işarette bulundu ve yanında namaza durdu. Vefat ettiği günün sabah namazından sonra, Ebu Bekir kendisini ziyaret etti ve hastalığının hafiflediğini görünce, izin isteyip evine gitti. Fakat Hazreti Peygamberin durumu birden ağırlaştı. Hazreti Aişe'nin söylediğine göre, Resulullah vefat etmeden önce hafif bir sesle, La ilahe illallah, ruh teslimi ne zor şeymiş dedi ve onun kolları arasında mer ar refikül ala en yüce dosta sözüyle ruhunu teslim etti. Hazreti Peygamber'in vefatı bütün Müslümanları derinden üzdü. Hatta münafıkların sevindiğini hisseden Hazreti Ömer gibi bazı sahabeler şaşkınlık içinde onun ölmediğini söylüyordu. Durumdan haberdar olan Hazreti İbnu Bekir. ''Doğruca Peygamberimizin naaşının başına geldi, yüzündeki örtüyü kaldırıp öptü ve ''Anam babam sana feda olsun, ey Allah'ın elçisi, sağlığında güzeldin, ölümünde de güzelsin.'' dedi. Ardından mescide giderek şunları söyledi. ''Ey insanlar, Muhammed'e tapan biri varsa, bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a tapıyorsa, Bilsin ki o ölümsüzdür. Sonra da şu ayeti okudu. Muhammed sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçmiştir. O ölür veya öldürülürse, gerisin geriye mi döneceksiniz? Şunu da bilin ki, geriye dönecek kimse, Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah, takdirine rıza gösterenlerin mükafatını verir. Resulullah'ın cenazesi, amcası Abbas'ın oğulları Fazıl ve Kusem'le, Üsame bin Zeyd'in yardımıyla, Hazreti Ali tarafından salı günü yıkandı ve bulunduğu odada muhafaza edildi. Cenaze namazı cemaatle kılınmadı. Önce erkekler, ardından kadınlar, daha sonra çocuklar, cenazenin bulunduğu yere sığabilecek gruplar halinde girip, tek başlarına cenaze namazı kıldılar. Naaşı, Hazreti Ebubekir'in Resulullah'tan naklettiği bir hadise dayanılarak, vefat ettiği yerde kazılan mezara, Hazreti Ali, Fazıl, Kusem ve Üsame tarafından indirildi. Sade bir hayat yaşayan, elde ettiği maddi imkanları Allah yolunda harcayan Resul-i Ekrem'den geriye, son derece mütevazi bir miras kalmıştır. Zira kendisi, ''Biz peygamberler zümresi miras bırakmayız. Bizim geride bıraktığımız her türlü servet sadakadır.'' buyurmuştur. Vefatında mülkiyetinde beyaz bir katır, silahları ve bir miktar arazisi vardı. Arazilerinin gelirinin ailesi için harcanmasını, ve kalanının devlet arazisine devredilmesini emretmişti. Ölümünden kısa bir süre önce, bununla Allah'ın huzuruna çıkmaktan haya edeceğini söyleyerek, elinde kalan yedi dirhemin, fakirlere dağıtılmasını istedi. Kendine ait bir zırh da, borcu karşılığında bir Yahudinin elinde rehin olarak bulunuyordu. Hazreti Peygamberin manevi mirası ise, gerek ümmeti, ve gerekse bütün insanlık için son derece büyük ve değerlidir. O, veda hutbesinde de belirttiği üzere, Kur'an ve sünneti en değerli miras olarak bırakmış, bu iki temel kaynak etrafında şekillenen İslam dini ve medeniyeti, asırlar boyunca geniş bir coğrafyada etkisini hissettirerek, insanlık tarihindeki yerini almıştır. SonPeygamber.info Onu anlamak ve anlatmak için...